Merhaba, termik santrallerin verdiği zararların haddi hesabı yok. Seyit Ömer Termik Santrali'nin kül ve toz atıklarının toplandığı kül barajının dolduğunu açıklayan DSE'yi külün en kısa sürede boşaltılması gerektiğini kaydetti. Kütahya merkeze 26 kilometre uzaklıkta kurulu Seyit Ömer Termik Santrali'nin kül ve toz atıklarının toplandığı kül barajı alarm veriyor. Bölge halkının endişeleri sonrasında santralde inceleme yapan resmi heyet, hazırladığı raporda baraj rezervuar alanının Kret kotuna kadar kül ile doldurduğunu tespit ettiklerine yer verirken depoda derhal boşaltma çalışmalarına başlanması gerektiği belirtildi. Seyit Ömer İşletme Müdürlüğü'nün yalanladığı iddianın resmi heyetin raporunda kesinlik kazanması halkta paniğe yol açtı. Baraj çatlarsa önümüzde büyük bir çevre felaketi var. Gerçi zaten külün ve bacıdan çıkan karbondioksitin ise çevre felaketinin kendisi olduğu biliniyor. Kömürün gezegenin sonuna hazırladığını artık herkesin bilmesine rağmen astımlı insanın sigaradan vazgeçmemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Çarşamba konferanslarına konuk olan Enerji Bakanı Taner Yıldız da enerji bağımlılığı argümanını dile getirerek hala kömürü savundu. Bakan Yıldız bir yandan 2023'e kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını %30'lar seviyesine getirmek istediklerini söylerken, Yerli kömürlerin de düşük kalorili olmasına rağmen teknolojiyle kullanılmasını sağlayacak yapılanmayı kurguladıklarını dile getirdi. Bakan Yıldız kömürün çevreyi kirletmesiyle ilgili olarak dünyada çevreyi kirleten başkaları oldu. Şimdi temizlemeye çalışanlar da başkaları halinde sunulmaya çalışılıyor. Ben bunu çok adil ve doğru bulmuyorum. Kimler kirlettiyse genelde onlar temizlesinler dedi. Yıldız dünyadaki yılda 7 milyar ton kömür tüketiminin yarısını Çin'in yaptığını, Türkiye'nin tespit edilmiş kömür rezervinin ise 13-14 milyar tonlarda olduğunu söyleyerek o yüzden Türkiye dünyayı kirletir mi kirletmez mi diye lütfen karşı çıkılmasın. Biz çevreye rağmen değil çevreyle birlikte bu projeleri yaparız dedi. Yıldız nükleerin patlayabileceği için, kömüre kirli olduğu için, Güneş'in tarım alanlarını bozduğu için rüzgarın gö kuş göç yollarını bozduğunu, HES'lerin de doğal dokuyu bozduğu için itirazların yapıldığını, her şeye itiraz edilmesinin itirazın saygınlığını ortadan kaldırdığını söyledi. Ancak gözden kaçırdığı konu kimsenin çatı tipi ve ölü alanlarda yapılacak güneş yatırımlarına doğru konumlandırılmış rüzgar santrallerine ve her şeyden önemlisi, enerji verimliliğine karşı olmadı. Üstelik komşular pencereden atlıyor diye biz de mi atlayalım ve neden Türkiye'nin vatandaşları geleceğini düşünen etkin bir şekilde uluslararası alanda iklim değişikliği politikası gütmediği sorusu da aynı şekilde gündemde. Sorun hükümetin enerji politikalarının iklim değişikliği bakış açısıyla yapılmaması ve dış politika ile iç politika bağının ve entegrasyonunun kurulmamış olması. Modernizmin silolaşmış anlayışı kendini devlet yönetiminde de göstermeye devam ediyor. Halbuki Türkiye artık modernizm ötesinde bir ağlar yapısını, akıllı şebekeleri, entegre politikaları ve karmaşık sistemlerin geri besleme mekanizmalarını ve kaldıraç güçlerini göz önünde bulunduruyor olması gerekiyor. Halbuki hala bu modernizmin silolaşmış anlayışıyla devam ediyor ve tabii ki böyle argümanlar ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında rüzgar santralleri kuleleri ile ilgili veriler konusunda da anlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Çin heyeti çok düşük fiyatlara ithal edilen Çin rüzgar türbinlerine ülkede ağır vergiler uygulanmasına şikayetçi. Yeşil Teknoloji'de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son anlaşmazlıklar ithal rüzgar kuleleri ne olan vergilerle ilgili. Pekin'in güçlü itirazları var ve Çinliler bu yatırımların engellenmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin ideolojik yaklaşımına bağlıyor. ABD'li üreticiler ise Asya'dan düşük fiyatlı kulelerin gelmesinin kendi ülkelerindeki üretimi adeta oyduğunu yok ettiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri üreticileri adına konuşan Alan Price son yıllarda yoğun talep sonrasında ülkede sektörün karda olması gerektiği anda indirimli ve sübvansiyonlardan yararlanan ithalat nedeniyle sektörde pazar payını kaybetmekte olduğunu söyledi. Bunları okuyunca insan keşke bizim de ticaret sorunlarımız bunlar olsa diyor. Bizim derdimiz bedava bağımsız enerji veren rüzgar türbelleri değil. Bu kış ne kadar doğalgaz alacağız? Kaçtan alacağız? Varilbaşı petrol fiyatları nelerdir? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Güvenlik Teşkilatının 3 laboratuvarı bünyesinde ülke çapında güneş enerjisi bölgesel test merkezleri açıldığı bildirildi. Bu merkezlerde güneş enerjisi sistemleri teknolojilerinin simülatör, grafikler, kızılötesi ekipmanlar, dijital kameralarla izlenerek raporlaması yapılacak. Böylece binaların bu sisteme geçirmek isteyen şirketlere de bilgi sağlanacak. Sandia Ulusal Laboratuvarı çalışanlarından Jennifer Granata, güneş enerjisi test merkezlerinin birçok farklı bölgede ve iklimde güneş enerjisinin test edilmesinde yararlanılacağını dile getirdi. Ayrıca Albuquerque eyaletinde 18 milyon dolara mal olan Ulusal Güneş Enerjisi Termal Tesisinin kurulduğu ve burada türbün jeneratörleri için güneş enerjisinden buhar üretimiye çalışılacağı da kaydedildi. Görüldüğü üzere gelişmiş ülkeler güneş enerjisi konusunda bir bakıma matbaayı icat ederken ve geliştirirken biz kömür teknolojileri diye Divit hesabındayız. Böyle giderse sadece enerji değil, ekonomimiz de dışa bağımlı olacak. Ancak günümüz politikacıları geleceği değil, yarını bir iki yıl sonra alacakları oyları sağlayabilmek için sermaye desteğini önemsellerler. Bu siyaset anlayışıyla geleceğimiz büyük tehlike altında. Güneşe doğru bakan bir gelecek değil. Bugün diliyoruz. Esen kalın.